Efendim özellikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim, iyisiniz? Hamdolsun, nasılsınız? Hamdolsun efendim. El razı efendim. Efendim, Bursa'dan Fatih isimli bir izleyicimiz. Aleyküm hocam. Beni meşgul eden iki sorum var. Bunları cevaplarsanız çok memnun olurum. Bütün varlığın yaratıcısı olan Allah, şeytana hangi ismiyle tecelli edip yaratmıştır? Ve bu yaratma halen hangi isimle devam etmektedir? Efendim bir de benzer bir soru daha var efendim. Osmaniye'den Fatma göndermiş. Ben sürekli dinliyorum demiş efendimsi. Allah sırf hayır murad eder buyurmuştunuz. Amen tu da şer nefsinizden gelir, Allah'tan gelmez buyurdunuz. Aklıma şu takıldı. Allah şeytanı yarattı ve şeytanda şer. Bu konuda hocamız bizi aydınlatabilir mi? Okuduğumilla şeytan recim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Selâtü ve selâmü aleyke ya seyyidil evvelîn ve'l âhirîn ve ilâ cemî'il enbiyâi ve'l mersalîn ve ilâ cemî'il evliyâi Allah hangi isimleriyle tecelli edip şeytanı yaratmış diye soruyor kardeşimiz. Ve bu tecelli nasıl hangi isimleriyle devam ediyor demiş. Allah'ın isimlerini biliyoruz. Allah varlığa isimleriyle tecelli edip yaratıyor. Bütün isimleri nurdur ve nurdandır. Onun için Allah ayet kelime de öyle buyurdu. Allah göklerin ve yerin nurudur. İnsana hangi isimleriyle tecelli etmişse cinlere de o isimleriyle tecelli etmiştir. Arada bir fark vardır. İnsan Allah'ın kendisinden nefettiği ruhu taşıyor. Aradaki fark budur. Çünkü ikisi de kullukla sorumludur. Öyle birbir ayet i de: "Ve mahlakdır cinn ve ilince illa Ben cinleri ve insanları sadece bana avdolsunlar diye yarattım. İnsanı hangi isimlerle tecelli etmişse, cinlere de o isimleriyle tecelli etmiş, iblis, şeytanlar cinlerdendir. Cinlerin kafir olanlarıdır. Aynı şekilde, aynı şey insan için de geçerlidir. Yani insan, Allah'a iman etmeyince, Allah'a abd olmayı, kul olmayı kabul etmeyince, ters tarafta durunca, Hidayetini kabul etmeyince delalete düşer, küfre düşer, şirke düşer. Dolayısıyla ters tarafta kalmıştır. Allah'ın kendisine nefettiği o ruhu kaybeder, tecellisini kaybeder, güzelliğini kaybeder, o nurunu kaybeder, karanlığa düşer, delalete, küfre düşer. Bu cinler için de böyledir, insanlar için de böyledir. Yani Allah sanki onu başka bir isimden yarattı da, o sanki şerde duruyormuş da, onun için böyle yapıyormuş gibi anlamak doğru değildir. İnsan bunu kendi üzerinden anlar, anlamalıdır. Eğer kul hidayete durmazsa Allah'ın hidayetinde delalette kalır. Nurda durmazsa evet, zulmette, karanlıkta kalır. Rahmette kalmazsa zulümde kalır. Bu böyledir. Yoksa Allah onu özel olarak şer olsun diye yaratmamıştır, okul olsun, abd olsun, kazansın diye yaratmıştır. Öyle burada Allah ayet kerime de, cinder Resulullah Efendimizi dinleyip kendi kavimlerine döndükten sonra şöyle dediler: Kimimiz orta yolu seçmiştir, kimimiz hayırda öndedir, kimimiz de bizden beyinsiz olana, yani iblis'e tabi olmuştur. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. İnsanlar da haktan başka bir şeye davet ettiğinde onlar da iblise tabi olmuştur. Onun için Nas suresinin son ayetinde minel cinneti o vesvese veren yoldan çıkaran Evet şeytanlar cinlerden de olur, insanlardan da. İster cinlerden, insan insanlardan olsun eğer Hak'tan başka bir şeyi senin gönlüne veriyor, seninle konuşuyor, vesvese veriyor, başka tarafa davet ediyorsa o şeytandır. İster cinlerden olsun, ister insanlardan olsun fark etmiyor. Yani Allah insanı kendisine abdolsun, Hazreti insan olsun, kendisine halife olsun, ayna olsun diye yaratmıştır. Evet cinlerin de böyle bir vasifi, kulluk vasifi vardır ama kendi mertebesine göre. İnsan için de aynı şey geçerlidir. Ama hakta durmayınca karanlığa düşer, şeytan olmayı kendisi tercih etmiştir. Karanlığı tercih etmiştir. Daha doğrusu hakkı tercih etmeyince evet karanlığa düşmekten başka çaresi yoktur. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Hakkı çekip çıkardıktan sonra batıldan başka ne kalır? Batıldan başka bir şey kalmaz. Hakkı çekip çıkarınca geriye batıl kalır. Yoksa batıl bizatihi yaratılmamıştır. Karanlık bizatihi yoktur küfür bizatihi yoktur. Hidayet olmayınca küfür olur, nur olmayınca, ışık olmayınca karanlık olur, hak olmayınca delalet olur, güzellik olmayınca çirkinlik olur, biri cömert olmayınca cimri olur. Evet, bunu böyle anlamak lazım. Yoksa Allah onu şer için yaratmış, hangi isimlerle devam ediyor diye sorulduğunda Allah'ın şer diye bir ismi olmaz. Küfür diye bir ismi olur mu? Delalet diye bir ismi olur mu? Bu tamamen bir yanlış anlamadır. İnsani ya hakta durur. Hayırda durur. Hidayette durur. Nurda durur. Ya da orada durmayınca onu terk edince evet o vehmi benliğiyle hayali benliğiyle evet ben deyip küfre düşer, şerre düşer, nifaka düşer. Bu insanlar için de böyledir. Cinler için de aynı şey geçerlidir. O öyledir. Evet. Efendim, bir izleyenimiz. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Bütün sorulara, Kur'an ve sünnete göre cevap veriyorsunuz. Hocam Yunus, bir ben var benden içeri demekle ne demek istiyor? Ruhu mu kastediyor? Bir fikriniz var mı acaba selametle? Allah şey razı olsun. olsun. Elbette ki fikrimiz vardır. Söz konusu Yunus olunca fikrimiz olmaz mı? Bunu anlayabilmek için Yunus'a göre, Yunus'ça düşünebilmek gerekir. Yunus'ça bakmak lazım ki onu anlayabilelim. Bütün Allah dostları öyledir. Bir şeyi söylerken onu haktan almıştır, hakikatten almıştır. Onu Allah'ın vahyinden almıştır. Yoksa öyle gelişi güzel konuşmaz. Ama ayetler üzerinde tefekkür edip anlamayınca ne söylediğini, ne söylediklerini anlamıyoruz. Anlamayanlar itiraz eder. Niye böyle söyledi diye düşünür. Evet. Ne demişti? Bir ben vardır bende, benden içeru. Süleyman kuş dilin bir dediler. Süleyman var, Süleymandan içeri. Evet, ne demek istiyor? Devamını da okumak lazım ki anlayabilelim. Elbette ki Allah'ın kendisine nefettiği ruhtan bahsediyor. Benden içeri, evet bir hakikatin var? O Allah'ın bana nefettiği ruhtur. Bütün insanların bunu böyle anlaması gerekir. Evet, Süleyman var, Süleymandan içeri. O kuş dilini bilen odur, varlığın dilini bilen odur, rüzgarın dilini bilen odur. Onun için emir veriyor onlara. Emri Allah vermiş. Evet, kuş dilini bilince ne olur acaba? Kuş dilini bilince bütün varlığın hakikatine, evet, bakma imkanımız olur, varlığın hakikatine. Allah öyle buyurdu, evet, nebe suresinde buyuruyordu. Höt, höt ortadan, höt, höt kuşu ortadan kaybolunca, Süleyman Höt höt'i bana getirin dedi, buyurdu ayet-i kerimede. Evet, höt, höt geldiğinde ne diyor? Ben bir beldeye gittim, bir yere gittim, tabii geniş geniş izah ediyor, Allah kısaca söylüyor onu. Orada bir melike gördüm. Bir kavim gördüm, başlarında bir bayan, bir melike vardı. Onun büyük bir taktiği vardı. Onlar güneşe secde ediyorlardı. Hidayeti bulamamışlardı. Güneşe secde ediyorlardı. Allah'a secde etmeyi bırakıp güneşe secde etmelerini şeytan onlara güzel göstermişti. Onun için güneşe secde ediyorlardı. Oysa ki göklerdeki, yerlerdeki gizliliği bilen Allah, açığa çıkaracak olan Allah, gizlediklerimizi de, aşağı çıkardıklarımızı da, açıkladıklarımızı da bilendir. Bunu bir kuş söylüyor. Evet, Süleyman kuş dilini biliyor. Bir kuşun böyle konuştuğunu görünce, Alemlerin Rabbini anlatıyor. Göklerdeki, yerlerdeki bütün gizlilikleri evet, aşağı çıkaracak olan, gizlediklerimizi, açıkladıklarımızı bilen Allah. Ama buna rağmen şeytan onlara güneşe secde etmeyi güzel göstermişti. Bunun içinde hidayeti bulamamışlar dedi. Ne söylüyor Hazreti Süleyman'a? Senin bunlara hidayet olman lazım. Hidayete davet etmen lazım. Zaten Hazreti Süleyman da öyle yapıyor. Allah bir kuş üzerinde Hz. Süleyman'a, evet o kavme ne yapması gerektiğini, nasıl davet etmesi gerektiğini öğretiyor. Onların halini bildiriyor. Bu durumda kuşlara baktığımızda, hayvanlara baktığımızda, mahlukata baktığımızda, kullara baktığımızda bütün varlık Allah'ın kuludur. Hepsinin Rabbini bildiğini, aremlerin Rabbini bildiğini, isimleriyle, sıfatlarıyla bildiğini, Hidayeti bildiğini, delaleti bildiğini bilmemiz gerekir. Öyle bakmamız gerekir. Bir kuşa öyle baktığımızı farz edelim. Biz o kuşu nasıl severiz? Ya da bir köpeğe öyle baktığımızı düşünelim. Nasıl bakarız ona? Çok farklı bir şey. Ve o o bakışa layıktır. Sen böyle bakmayınca ona hakaret etmişsin. Ne diyoruz mesela? Nasıl öğretilmiş? Hayvanlar. Aklı olmayan mahlukattır demiş, haşa, nasıl aklı yok, kim demiş? Düşünemeyen, olur mu böyle bir şey? Evet düşünemediği, anlayamadığı insan gibi düşünüp anlayamadığı şeyler vardır ama Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor, Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Her bir varlığın bir hamdi, bir tesbihi vardır çünkü. Evet, Süleyman bunu nereden anladı? Nasıl anladı? Allah ona nefettiği o ruhtan, o perdeyi kaldırdığı için, Allah ile biliyor. Allah'ın kendisini nefettiği ruh, Allah'ın tecellisi, ruhundan tecellisidir. Dolayısıyla, o ruhtaki o perde üzerinden kalkınca, Allah o sırrın üzerindeki perdeyi aralayınca, bütün kuşların da dilini bilir, hayvanların da dilini bilir, bütün mahlukatın dilini bilmiş olur, anlamış olur. Dolayısıyla, Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Dolayısıyla bir ben vardı, bir benden içeri derken, evet, kardeşimizin söylediği gibi, Allah'ın kendisine nefreti, ruhu kastetmiştir. O olmayı kastetmiştir. O olduğunu kastetmiştir. Ben O'yum demiştir. Ben Allah'ın bana nefreti, ruhum demiştir. Evet. Efendim, Hatay'dan bir izlenimiz. Ben sizin hayranınızım Hatay'dan arıyorum. Mürşidimi dinlerken kalbim çok çarpıyor. Bu ne haldir? Rabbimi çok seviyorum. Kur'an okurken ağlıyorum. Kendimi tutamıyorum. Fatiha'yı rüyamda okurken tel içinde kaldım. Bu ne haldir? Bu aşk halidir. Sevme halidir. Mümin olma halidir. Onun için Allah müminleri anlatırken öyle buyuruyordu. Evet. Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalbi titrer. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanları artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Evet, kalbin titremesi, ürpermesi, tüylerin diken diken olması. Evet, sanki dünyadan çıkıyormuş gibi bir hal yaşaması, bambaşka bir hal alması. Neden dolayıdır? İmanından dolayıdır. Aşktan, muhabbetten dolayıdır yani. Evet. Onun için ne diyoruz? İman inanmak değildir. İman aşktır. İman muhabbettir. İman sevmektir. Öyle bir sevgi ki canından çok sevmektir. Yoksa iman olmaz. Yoksa insan bu imanını kurtaramaz. Zannettiği imanı iman değildir. Son nefeste bu imanı kurtaramaz. Neden kurtarmıyor? Allah mutlaka imtihana tabi tutar. Öyle buyuruyordu. Siz, biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan bırakacağımızı mı zannettiniz? Yani sizi mümin olarak kabul edecekimizi mi zannettiniz? Tamam, sen ben müminim dedin, ben de seni mümin olarak kabul ederim. Öyle mi zannettin? Öyle değildir. Ant olsun ki sizi imtihana tabi tutacağız. Evet Allah mal ile imtihana tabi tutar, can ile tabi tutar, ticaretle imtihana tabi tutar, her şeyden imtihana tabi tutar. İmtihanı eğer geçersen, kazanırsan, mümin olmaya layık olmuş olursun, müminsin. Yok eğer geçemezsen imtihanı, bu durumda imanını kaybedersin. Ve sen kendini mümin olmaya, mümin olduğunu zannetmeye devam edersin. Evet, Allah imtihana tabi tutar ve onu ona gösterir, iman etsin diye iman etmediğini bilsin, anlasın diye imtihana tabi tutar. Dolayısıyla hadi imanını ispatla. Eğer mümin şunu şöyle yapman lazım. Mümin zekat vermen lazım. Mümin sadaka vermen lazım, infak etmen lazım malından. Mümin namaz kılman lazım, Allah'a secde etmen lazım. Allah'a yakın olmak için secde edip Allah'a yaklaşman lazım. Mümin oruç tutman lazım. Mümin insanlara Yardım etmeye çalışman lazım, iyilik yapman lazım, güzellik yapman lazım, güzel olmaya çalışman lazım. Mümin sen Allah'ı sevmen lazım, Allah'a her şeyi kurban edebilmen lazım, her şeyi onun yolunda feda edebilmen lazım, gerektiğinde yolunda ölmen lazım. Bunlardan herhangi birini hayır dediyse, yok dediyse, ben yapamam deyip ama deyip bahane ürettiyse kaybetti. Oradan neyi anlaması gerekir? İman etmemiş. Ne yapması lazım? Orada kendini zorlayıp gerekeni yapması lazım. Gerekeni yapması lazım ki mümin olsun, imani kazansın. Yaptıkça imani kazanır. Bununla beraber iman evet Allah'ı sevmektir. Bu bir başlangıç. Allah'ın nimetlerinden dolayı sevmesi gerekir. Kendisini yarattığı için sevmesi gerekir. Kendisine ikram ettiği için, varlığını ikram ettiği için sevmesi gerekir. Ama bunun devamı var. Öyle bir sevmesi gerekir ki, öyle bir iman etmesi gerekir ki, iman aşktır. Çok şiddetli muhabbet aşktır. Evet, Allah mümini tarif ederken öyle buyurmuştu. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Aşk deyince neyi anlamak gerekir? Aşk, aşığın maşukunu kendinde bulmasıdır. Öyle o aşkın gönlünü, her zerresini sarıp tecelli etmesi gerekir ki maşukunu kendinde bulması gerekir. Aynı şekilde kendini de maşukunda bulması gerekir. İkisi birbirine ayna olması gerekir. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminin aynasıdır. Allah'ın bir ismi de mü'mindir. Kul, Rabbine gönül itibariyle nazar ettiğinde kendini bulması gerekir. Buna beraber onu da kendinde bulması gerekir. Nasıl? Elbette ki isimleriyle. İsimlerin tecellisini kendinde bulması gerekir. Evet, Rabbine nazar ettiğinde aynı şekilde kendini orada bulması gerekir. Onun sevgisini kendi gönlünde kendi sevgisini de onda bulması gerekir. Kendi sevgisini nasıl Rabbinde bulur? Rabbinin kendisine yaptığı muamelede onun sevgisini görmesi gerekir. Onun sevgisini görürse, Rabbim beni sevdiği için bana böyle muamele etti. Rabbim rahmetiyle bana böyle muamele etti. Kerimliğiyle böyle muamele etti. Mahfiretiyle böyle muamele etti dediğinde, Rabbinin kendisine olan sevgisini müşahede etmiş olur. Dolayısıyla o isimleri kendinde gördüğü için bir de Rabbini kendinde müşahit olarak şahit olmuş olur müşahede etmiş olur. Bu da yolun ortasıydı. Yolun devamı var. Yolun devamında evet Allah perdeyi aralar ve ona gösterir. Bütün bunlara şahit olur. Önce gaybe imandır. Bu söylediklerimiz gaybe imandı. Sonra evet gaybi, gaybe olan imanı şahadete dönüşür, şuhud olur. Şahadet eder. Gerçek manadaki şehadetleri bu. Böyle olmayana kadar gerçek manada kelime-i şahadeti okumuş olmaz. Rabbini anlamış, tanımış olmaz. Gerçek manada aşık olmuş olmaz. Ama yolu yürürken evet her gün, her Allah için bir şeyler yaptığında biraz daha aşkı, muhabbeti, imani artar. Allah'a biraz daha yaklaşır, yakın olur. Dolayısıyla dost olur. Dolayısıyla sevgisini kazanır, Rabbini sever, Rabbi onu sever, sonra Allah onu kendine çeker. Bu çabası gayreti onun duasıdır. Kulun duasından başka da gücü yoktur. Ama duayı hem gönül ile hem dil ile hem de fiil ile yapması gerekir ki o gerçekleşsin. Duası kabul olsun. O gerçek bir dua olmuş olsun. İşin sonunda ne vardır? İşin sonunda Resulullah Efendimiz Ali Radıyallahu buyurduğu gibi, bu öyle buyurdu kutsi hadiste. Evet, Allah buyurdu ki: "Bir kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever, o beni sevince ben de onu severim. Allah'ın sevgisine layık olur yani." Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever, benimle diler. Her şeyi Allah iledir. Bu ne demektir? Allah zatıyla sıfatıyla tecelli eder. O Allah iledir. Evet, bir beşerdir ama Allah onun gönlüne tecelli etmiş. Onun Allah'ın ona nefeti yürü, bütün gönlüne tecelli etmiştir. Orada nefisten herhangi bir eser kalmaz. Nefisten bir eser yoktur orada. Evet, varlığı vardır, bedeni vardır. Bununla beraber benlikten eser olmaz onda. O sadece Allah der. Kendini de bilmiştir, kendini de tanımıştır, Rabbini de tanımıştır. Evet, Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz? Aleyhisselatü Men من عرف نفسه فقد عرف Kim nefsini, kendini tanırsa Rabbini tanır. Kendini tanımıştır. Evet. Allah'ın kendisine nefet ruh olduğunu bilmiştir. Varlığının bütünüyle Allah'a ait olduğunu bilmiştir. Bunu bütün şiddetiyle tatmıştır. geriye kalan varlığı, karanlığın aydınlanması gibi, nur tecelli edince, aydınlık olunca, karanlık nasıl yok oluyorsa, Allah'ın nuru tecelli etmiş, vehmi olan, hayali olan, bütün belli, bütün varlığı yok olmuştur. Evet, bir beden olarak vardır, bir beşer olarak vardır. O bilir ki o da Allah'ın tecellisi. Evet. Efendim, Muhammed isimli bir izleyicimiz Diyarbakır'dan. Selamun Aleyküm efendim. Bir sorum olacaktı. Eğer bir insan Allah'ın birliğini ve tekliğini kabul edip Allah'a iman etmişse ama kötülüğü çoksa cehenneme gitmişse cezasını çekip yeniden cennete gider mi? Teşekkürler. Demiş Allah razı olsun. Bu bakış, bu anlayış yanlış bir bakış, yanlış bir anlayıştır. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Her şey son nefeste belli olur. Son nefeste, evet, öyle burada ayet-i kerimede Ölüm anı geldiğinde kitabını sağından alacak biri ise o ölecek olan cennetlik biri ise ona cennetten, cennetliklerden selam vardır. Allah'tan selam vardır. Cennetle müjde vardır ona. Son nefese daha ölmemiş. Eğer kitabını solundan alacak cehennemlik biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Rabbini kaybettin, cenneti kaybettin, insanlığını kaybettin deyince başından kaynar su dökülür. Eğer ölecek olan Allah'a yakın olan mukarrabundan biri ise yani Allah'a yakın olanlardan biri mukarrabundan biri ise ona da ruhu reihan vardır. Ruha ait nimetler vardır. Allah'ın cemali vardır. Evet. Ruhunun üzerindeki perdenin kahması vardır. O safhaya kadar gelmiş. Perde kalkmamışsa o anda perde kalkar üzerinde. Allah'ın cemalini o anda müşahede eder, ruhunu öyle teslim eder. Allah hepsini evet, beyan etti. Bunun dışında söz söylenmez. Yani biri öldüğünde cennetlik midir, cehennemlik midir? Onu biliyor zaten. Cehennemliksin. Hadi cehennemler çık, bir de cennete git. Böyle bir şey yoktur. Bütün Müminlere düşen, son nefeste imanını kurtarmaya çalışmaktır. İmanını güçlendirmektir. İmanını, Allah'a olan aşkını, muhabbetini ispatlamaktır. Ben senin kulunum, ben senin aşığınım demektir. İyâkena abdu ve yâkenesta'in demektir. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sevdiğimiz sensin, mağbudumuz sensin, maşukumuz sensin, ilahımız sensin. Sen bizim rahman ve rahim olan Rabbimizsin. Senden başka tarafa dönmüyoruz deyip gönlündeki imanı güçlendirmesi, pekiştirmesi lazım. O aşkı, muhabbeti çoğaltması lazım. Bütün ibadetler, bütün kulluk hepsi o imanı kemale erdirmek içindir. Son nefeste imanını kurtaran cennetliktir, kurtaramayan cehennemliktir. İmanı kaybediyor çünkü. Yoksa öbür tarafa gittiğinde iş bitmiştir zaten. Yok, günahı kadar Cehenneme gider sonra çıkar diye bir şey yoktur. Eğer günahı varsa, tövbe etmediği günahı varsa, tövbe etmişse zaten Allah onu silmiştir. Olmamış gibi muamele eder. Ama tövbe etmemişse, tövbe etmediği günahlarını son nefeste o zahmeti çekerek evet, siler, temizler Allah onu. Orada da bitmezse, evet, kabir aleminde, o berzah aleminde çeker, Orada da temizlenmezse, kıyamet yerindeki o şiddette, sıkıntıda o günahları temizlenir. Orada da bitmezse, sıratı geçerken, sırat cehennemin içindeki yoldur. Cehennemin içinden geçerken, evet o zahmetini çeker. Çünkü kötülüklerini, yanlışlarını, günahlarını cehenneme göndermiştir. Cehennemin o yolunda dizilip onu bekle, bekliyorlar zaten kendi günahlarıyla karşılaşır, orada azabını çeker, cehenneme yuvarlanmaz. Cehenneme yuvarlanan, evet, kafirlerdir, zalimlerdir. Kafir ve zalim olanlardır. Zalim hem kafirdir, kafir de zalimdir. Onun için cehenneme gitmek, müminler için söz konusu değildir. Son nefeste cennetin müjdesini almıştır ama tövbe etmediği günahlarının cezasını o yol boyunca çeker. Cennete varır. Onun için cehennemden çıkış yok. Cennetten de çıkış yoktur. Öyle buyurdu Allah. Evet. Efendim bizlerimiz Şia olan arkadaşlar var. Sahabelere ve de Hazreti Ayşe annemize ithafta bulunuyorlar. Bunlara karşı nasıl davranmalıyız? Evet. Kul olabilmek için kul. Kul demek, haddini bilen demektir. Haddini. Allah'a karşı edepli olan, yani biri Allah'a karşı edepli değilse, o kul olmayı kabul etmemiştir. İlhalık taslıyor demektir. Kulun iman etmiş olabilmesi için, hem Allah'ı sevmesi lazım, hem Allah'tan karşıya duyması lazım, hem Allah'a karşı edepli olması gerekir ki kulluğu kabul etmiş olsun. Kulluğu kabul etsin ki mümin olabilsin. Kulluğu kabul etmemiş, kendine mümin diyor. Böyle bir mümin tarifi yoktur. Böyle bir mümin olmaz. Mümin, Rabbine karşı, evet, hem muhabbetiyle mümindir, haşetiyle mümindir, edebiyle mümindir. Mümin, Allah'a karşı edeplidir. Allah adına söz söylemez. Kendinde Allah adına söz söyleme hakkını görmez. Kul çünkü. Edepli. Rabbim ne dediyse o der. Başkasının hesabını görmek yerine kendi hesabını görmeye çalışır. Kendi hesabını verememekten Allah'a karşı haşfet duyar. Edeplidir. Yoksa böyle hadi sahabeyi çekiştirelim, eleştirelim. Resulullah Efendimiz'in hanımlarına, hanımına, namusuna dil uzatalım. Hiç böyle bir imar olabilir mi? Sahabeye dil uzatalım. Onlar Resulullah Efendimizle beraber hayatlarını ortaya koydular. Yani hangi hakla nasıl eleştirebiliyor, nasıl dil uzatabiliyorsun, hangi cesaretli? Bununla beraber, biz orada olmadık, onu bilmiyoruz. Ne diyoruz? Böyle söylediler. Böyle söylediler olur mu? Allah ne diyor? Allah sahabeyi anlatmadı mı? Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler demedi mi? Hz. Hazreti Bekir için ne buyurdu? İki kişiden biri olan Hz. Ebu için bunu söylüyor. Evet, korkup endişe edince Resulü Efendimiz ona ne dedi? Korkma. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Bu iki kişiden biri Hazreti Eubekir'dir. Nasıl dil uzatabiliyorsun ona? Resulullah Efendimiz'in arkadaşı o, yoldaşı o, sırdaşı o. Her şeyini onun yolunda feda etmiş. Sen ne yapmışsın, konuşuyorsun öyle? Hangi hakla konuşuyorsun? Hiç kimsenin böyle konuşmaya hakkı yoktur. Olamaz. Söyledim. Mümin edeplidir Rabbine karşı. Mümin Rabbinden karşıyet duyar. Allah adına konuşmaz. Allah adına konuşup birilerini cehenneme göndermeye çalışmaz. Onun için ısrarla ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Onları kardeş bilmemiz lazım. Neden dolayı? tevhitten dolayı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı, benim için örnek önder, evet, Nebi Resul, Allah'ın Resulüdür dediğinden dolayı, o bizim kardeşimiz. Müminlerin, Müslümanların başına ne geliyorsa, mutlaka onun bir sebebi vardır. Nasıl ki, Uhud'da savaşı kaybedince, Evet ne dediler? Bu nereden başımıza geldi dediklerinde Allah ayetini indirip ne buyurdu? Onlar bu nereden başımıza geldi dediler. De ki kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Eğer bugün müminler, müslümanlar böyle zulüm altındaysa, ateşin içindeyse görüyoruz. Bütün İslam coğrafyasının harini görüyoruz. Kim yapıyor? Kendi ellerimizle, yaptıklarımızdan dolayıdır bu. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz bunu hak etmişiz, yapmışız. Müminler, Müslümanlar için düşman aramaya gerek yoktur. Düşmanı içinde çünkü. Hem mümin, hem mümine düşman. Müslüman, Müslümana düşman. Kendi çocuklarını yetiştirirken düşman olarak, mümine, Müslümana düşman olarak yetiştiriyor. Medresede ders görürken, o talimi görürken, mümine, Müslümana düşman yetiştiriliyor. Ne deniyor? Senin mezhebin budur, bunun dışındakiler küfürdedir. Senin meşrebin budur, bunun dışındakiler yanlış yapıyor. Bir tek sen doğru yapıyorsun. Sen doğru yoldasın, diğerleri mezhebi, meşrebi, cemaati, düşüncesi, fikri ayrı olduğu için, onlar ters taraftadır. Sen Allah'tan yanasın, bunlar başkasından yanadır. Kimden yana? Evet, kardeşimiz Şiirleri soruyor. Evet, Şiirler yetiştirirken Sünnilere hangi bakışla bakıyor? Sünniler her bir Sünni için hatta, bunlar Yezidi takip edenlerdir diyor, öyle öğrenmiş. Bunlar Yezid'le aynı tarafta duruyorlar. Şiiler, sünnilere böyle bakar. Aynı şekilde sünniler şiilere nasıl bakıyor? Kardeşimizin biraz önce söylediği gibi. Evet, tenzih etti. Bazı arkadaşlar dedi, değil mi öyle? Öyle söyledi. Bununla beraber evet, sünniler içinde olur. Biri çıkar, tıpkı Yezid gibi olur. Kendisinden olmayan mümin kabul etmez, Müslüman kabul etmez, öldürülmesine hüküm verir. Aynı şey Şiiler için de geçerlidir. Hiç farkı yoktur arada. O da aynı hükmü veriyor. Evet, sünnileri yezir gibi görüyor. Ölümüne, öldürülmesine hüküm veriyor. Bunlar Müslüman. Bunlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerdir. Şu anda Evet bu kadar binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan evet, öldürüldü, şehit edildi. Kim yaptı bunu? Kim yapıyor? %99'una yakınını Müslümanlar yapıyor. %1, 3, 5 evet belki Yahudi, Hristiyanın eliyle olmuştur. Gerisini et evet, Müslümanlar kendi elleriyle yapmıştır. Düşmanı kendinden, dışarıdan düşmanın aramaya gerek yok. Başkalarına küfretmeye gerek yok. Düşman içimizde. Birbirimizi öldürüyoruz yani. Neden dolayı? Mezhebinden dolayı, meşrebinden dolayı, cemaatinden dolayı. Onun imanını görmüyoruz. Sorunumuz burada. Daha doğrusu, ona bakarken Allah'ın nazarıyla nazar etmediğimiz için, onu Allah ile göremiyoruz. Allah, o la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse Allah onu seviyor. Allah ayet-i kerimede kim bir mümini kasıtlı olarak kasten öldürürse Allah ona lanet etmiş cezası ebedi cehennemdir demedi mi dedi. O zaman öldürmek için önce onu dinden çıkarması gerekir. Önce ona kafir demesi gerekir. Müşrik demesi gerekir, münafak demesi gerekir. Yani mümin olmaktan çıkaracak ki öldürebilsin. Öyle yaptı, öyle yapıyor zaten. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyene kafir diyor. Müşrik diyor, katli helal diyor. Kim yapıyor? Ben müminim Müslümanım diyenler yapıyor bunu. Öyle yetişmiş. Anası, babası okuduğu medrese, okul, o ilim yuvası ona öyle öğretmiş. Müminlerin kendine gelmesi gerekir. Aklını başına alması gerekir. Daha doğrusu imanını gönlüne alması gerekir, imanıyla bakması gerekir. Hangi hakla böyle konuşuyorsun? Hangi hakla? Hangi hakla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni kafir ilan ediyorsun? Müşrik ilan ediyorsun? Kendine düşman olarak ilan ediyorsun? Hangi hakla? Bunun karşılığında bunu böyle yapınca imanını kaybedersin. İmansız düşünürsün, imansız hareket edersin. İmansız düşünüp hareket etmesen bir mümini öldürebilir misin? Bu cinayeti işleyebilir misin? Bunun karşılığında Allah'ın laneti vardır. Ebedi cehennem vardır. Senin sahibin Rabbin böyle söyledi. Nasıl düşünmüyorsun öyle? Senin aklın nerede yani? Sormak lazım. Aklın nerede? Nerede senin kitabın? Nerede senin peygamberin? Senin dinin nerede? İmanın nerede? Mutlaka bunu düzeltmek, bunu düzelteceğiz hep beraber bunu düzeltmemiz gerekir. Bu tefrikayı ortadan kaldırmamız gerekir. Birliği, beraberliği, tevhidi sağlamamız gerekir. Bunun için yapmamız gereken şey, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir deyip onları sevmemiz gerekir. Kendimizi onlarla bir görmemiz gerekir. Kendimizi bir cemaat, bir mezhep, bir tarikat, bir meşhep meşhep olarak görmemiz doğru değildir. Yanlıştır. Bundan kurtulmamız gerekir. Önce kendimizi bir ümmet olarak görmemiz gerekir. O ümmetin içinde bir cemaat olsun, bir mezhep olsun, bir tarikat olsun, bir yol olsun. Ama ümmetin içinde, ümmeti Muhammed'in içinde davete icabet eden ümmeti Muhammed'in içinde. Diğerleri diğerleri de davete icabet etmemiş ümmettir. Dışarıda kalmıştır. İblise tabi olmuştur. İblisin tuzağına düşmüştür. İnsan kardeşimiz. evet Bize düşen onlara da yardım edip onları zürmünden alık koymaktır. Şeytanın elinden kurtarmaktır. Rabbine dön demektir. Sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Hazreti insansın. Allah seni cennet için yaratmış. Ahiret için yaratmış. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Asıl hayat Allah katındadır. Asıl hayat cennet hayatıdır. Evet, çalışanlar bunun için çalışsın dedi. Koşanlar bunun için, yarışanlar bunun için yarışsın dedi. Yarışmamız gereken cennete koşmaktır. Allah'a koşmaktır. Onun rızasını, dostluğunu kazanmamız gerekirken biz başka şeylerde yarışıyoruz. Memleketler kurmak için yarışıyoruz. Devletler kurmak için yarışıyoruz. Kendi kendimize dünyayı cennete çevirmeye çalışıp evet, orada bir saltanat kurmak için yarışıyoruz. Para kazanmak için yarışıyoruz. Bir mevki makama gelmek için yarışıyoruz. Kendimizi kaybetmişiz. İnsan bu değildir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi bu değildir. Böyle olmamalıydı. Mümin hiç böyle değildir. Müminin bakışı bu değildir. Bu olmamalıdır. Evet, söyledim. Düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber çalışmamız gerekir. Karanlığı küfretmekle, karanlık var, karanlıktayız. Demekle karanlık aydınlanmaz. Nasıl aydınlanır? Işık yakman gerekir. Allah'ın nurunu, vahyini taşman gerekir. Muhabbeti saçman gerekir. Mümün kardeşine sarılman gerekir. İnsan kardeşine sarılıp onu Allah'a davet etmen gerekir ki aydınlansın ortalık. Onun için ne demişlerdi? Herkes evinin önünü, kapısının önünü temiz tutarsa bütün şehir temiz olur. Herkes bulunduğu yerde onürü saçarsa evet, bütün dünya aydınlanır. Allah'ın nuruyla aydınlanır. Zulüm kakar, ateş söner. Felaket musibetler biter. Neden? Allah'ın rahmeti iniyor da ondan. Ama o rahmeti senin indirmen lazım. O nuru senin saçman lazım. Allah o rahmeti de, o nuru da seninle saçar. Seninle verir. Evet bütün kardeşlerimiz o nuru saçmaya, o hidayeti saçmaya, Allah'ın vahyini taşımaya adaydır. Aday olmalıdır. Ben bunu yaparım. Bulunduğum yerde yapabildiğim kadarıyla yaparım demelidir. Hiç kimse ben ne yapabilirim dememelidir. Gücün bir şeye yetmez dememelidir. Allah bir peygamberi gönderdiğinde o tek başınadır. Tek başına Allah'ın nurunu taşıyor, hidayeti taşıyor. Allah ona yardım ediyor. Allah'ın yardımıyla yapıyor onu. Sonra sonra bulunduğu her yeri, ulaşabildiği her yeri, her karanlığı aydınlatıyor. Eğer aydınlanmadıysa bir yer, orası aydınlanmadığı için değildir. O gözünü kapattığı içindir. O gözünü kapatmış, kendisi karanlıkta kalmış. Ama orası aydınlık. Gözünü açarsa, bakarsa, görmeye, aydınlanmaya çalışırsa, o ışıkta, o nurda durmaya çalışırsa aydınlanır. O gözünü kapatmış. O kadar körler de olsun. Evet, yapmamız gereken şey bir olmaktır, beraber olmaktır, kardeş olmaktır. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi. Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Evet, Bu böyledir. Eğer birbirimizi sevmiyorsak, hele bir de düşman olarak görüyor, öldürmeye çalışıyor. Ya da öldürenleri haklı olarak görüyor, destekliyorsak, cehennemi boyladık, imanımızı kaybettik. Aynı şekilde Allah ne buyuruyordu? Muhakkak ki, mü'minler kardeştir. Sadece mü'minler kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اِخْوَةِ اِنَّمَا Kesinlikle, bunun dışında bir şey düşünülemez. Mü'minler sadece kardeştir. Ayetin devamı var. Öyleyse kardeşlerinizle arasını bulun. Mü'minler kardeşlerinizle kardeşlerini arasını bulun. Bunun ki rahmete eresiniz. Allah'ın rahmetinin içine girersiniz. Rahmetten mahrum kalmayasınız. Kardeşlerin arasını bulmak. Ne demen lazım o zaman? O zaman arayı bulman için ikisi arasında konuşurken siz kardeşsiniz dememiz gerekir. Allah sizi kardeş yapmış. Siz mümin kardeşisiniz. Bilsiniz, berabersiniz, aynısiniz Yoksa senin mezhebın budur, sen haklısın, öteki böyledir, o haksızdır. Hangi tarafta durursa dursun o fark etmiyor. Arayı bozuyor. Tefrika yapıyor. Ayrımcılık yapıyor. Hangi cemaat, hangi tarikat, hangi mezhep olursa olsun bu böyledir. Kardeşliği, mümin kardeşliğini kabul etmiyor, arayı vurmaya çalışmıyor. Onun için Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Diğer insanları da Allah'ın rahmetinden mahrum olmaya davet ediyor. Hiç farkında olması değildir şeytana Şeytana uymaya davet ediyor. Rabbini dinlemiyor. Peygamberini dinlemiyor. Kardeş olmaya çalışmak yerine tefrika yapıyor. Hepiniz bize gelin diyor. Bize gelirseniz bu doğrudur. Benim mezhebimden olursa bu doğrudur. Yoksa diyor yanlış yapıyorsun. Bundan büyük tefrika mı olur? Allah bizi tefrika yapanlardan eylemesin. Amin. İblise tabi olanlardan eylemesin. Amin. Şeytana uyup İblisin peşinden gidip Kendini sırat ve müstakimde hidayette olduğunu zannedenlerden eylemesin. Amin. Cehenneme doğru yol alırken cennete doğru yol aldığını zannedenlerden eylemesin. Amin. Allah bize feraset versin, basiret versin. Amin. Allah bizi evet, kardeş eylesin. Amin. Kardeşlerinin arasını bulanlardan eylesin. Amin. Rahmetin, Allah'ın rahmetinin içine girenlerden eylesin. Amin. Kardeşini sevenlerden eylesin. Amin. Evet. Dolayısıyla iman edenlerden cennete doğru yol alanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim Antalya'dan Özlem Şimşek, hayırlı yayınlar. Hocama bir sorum Allah olacak. Allah. Son zamanlar içime haddinden fazla ölüm korkusu düştü, vesvese hali var. Namaz kılıp zikrimi yapıyorum ama geçmiyor. Bir tavsiyeye ihtiyacım var. Evet. Aslında sorulara kısa kısa cevap vermek istiyoruz ki sorulara cevap verebilelim. Ama bazı sorular öyle ki iyice anlaşılması gerekir. İmam meselesi çünkü VSS geliyorsa kardeşimizin sorusu sıkıntı oluyorsa bu durumda bir de ölüm endişesi varsa bununla beraber, önce bunu rahmet olarak görmek gerekir. Rahmet. Her insan hayatında mutlaka bunu bir sefer yaşar. Hayatının bir bölümünde bunu yaşar. Ama önemli olan onu fazla ileri götürmeden orayı kapatmaktır. Aracağımızı alıp orayı kapatmaktır. Allah orayı açık bırakmışsa mutlaka bir muradi vardır. Nedir muradı? Kul anlasın. Anlasın ki fani bir varlıktır. Rabbine geliyorsun, haberin olsun diyor bak. O kendine söylemiyor. O bir yerden geliyor. Sen fani bir varlıksın. Bu dünya fani. Sen burada geçici olarak duruyor. Sen misafirsin burada. Ebedi hayat seni bekliyor. Ve sen her an gidebilirsin diyor sana. Bütün şiddetiyle gönlünü bastırıyor. Ne yapmamız lazım? Bizim buna evet dememiz lazım. Hayır dersek bu yanlış olur. Evet bu böyledir. Bunu anladım ya Rabbi dememiz lazım. Bunun için gerekeni yaparım. Tedbirimi alırım. Ben kendimi buna hazırlarım dememiz gerekir. Ne zaman ki bunu yaptık kendimizi hazırladık. En kamil manadaki e, yapılması gereken şey budur. Kendimizi hazırladık. Rabbim bana gel derse ben hazırım dediğimizde evet baktıksa hazırız. Artık o endişeyi taşımayız bir daha. Çünkü biz hazırız. Peygamberler bizi bekliyor. Allah dostları bizi bekliyor. Sahabe bizi bekliyor. Onların yolunda yürüyorsak onların arkadaşıyız. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Var mı bundan büyük saadet? Yok. Ama nefis korkuyor. Nefis dünyayı istiyor. Dünyaya bağlanmış. Bütün arzusu isteği dünyadır. Buradan kopmak istemiyor. Ona ne demek lazım? Bunu alış. Bunu kabul et. Evet, Nefsimize söylememiz gerekir. Burası fani. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bununla beraber biz buradan misafiriz. Misafir gibi durmamız gerekir. Evet buna hazır ol. Bunu böyle kabul et. Kabul et. Hakikati kabul et. Onun için nefsimize söylememiz gerekir. Ben Allah yolunda yürürken bana zorluk çıkarma. Peşimden gel. Ebedi olarak beraber kazanalım. Başka ne yapmamız gerekir? Bunu böyle yapınca zaten o korkuyu atlatmış oluyoruz. O gene gelir. Bir kere kaçırır. Beyindeki kapıyı açık kalmış, o sürekli gelir böyle. O ölüm korkusunu atlatmak için, evet söylüyoruz. Bilmemiz gerekir ki, Allah herkes için eceli takdir etmiştir. O gelmeden, o ölüm bize gelmez. Ne bir an önceye, ne bir an sonraya alınmaz. Allah onu takdir etmiş, nefeslerimiz sayılidir. O ölüm korkusu, endişesi geldiğinde, Öleceğini zannettiğinde ne demelidir? Aben öleyim, bekliyorum, şimdi canımı vereyim. Ölüyor mu? Ölmez. Ben hazırım dersin, hadi öleyim. Zaten bir sefer yaptı, beş sefer yaptı, on sefer yaptı. Baktı ki ölmüyor. Evet, Anlat ki bu yanlıştır. Bu boş bir fikir, boş bir düşüncedir. Aslında böyle bir şey yoktur. Bu durumda, evet, o hal geldiğinde, korku hali geldiğinde, evet, onun boş bir şey olduğunu... Evet. Hatırlamalı ve onu silmelidir. Başka bir şeyle meşgul olmalıdır. Onu unutmalıdır. Böyle yapınca ondan gene kurtulur inşallah. Bu kadar yeter olsun. Evet. Efendim, bir mesajla izin zoru sağlar Buyur. Efendim Bursa'dan Hasan Turan bir şiir yollamış efendim. Beni yaratan Rabbim, bela ya Rab dediğim, sanki benim sevdiğim Nebin gibi bir kul eyle. İman nedir bilmezdin Kitap nedir tanımazdın indireceğini ummazdın Ona bahşettiğin gibi eyle Yetim bulup barındırmadın mı Delalette bulup hidayet etmedin mi Fakir bulup zengin etmedin mi Evet Rabbim bizi de öyle eyle Senin göğsünü açıp genişletmedik mi Yükünün sırtından indirmedik mi O yük belini kırıyor çatırdatıyordu Bizim de yükümüzü indir ''Gönlümüzü aç ya Rabbim, senin şanını yüceltmedik mi, her zorluğu sana kolaylaştırmadık mı, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır, her, zorluğumuz, her zorluğumuzu bize kolay eyle Rabbimiz. Bir iş bitirince yeni bir işe koyul, durmadan çalış yorul, kolaylık bulasın. Her halinde Rabbine rağbet et, sana rağbet edenlerden eyle bizleri Rabbimiz.'' Nerede olursak huzurundayız bilen eyle, Resulüne tabi olup sevdiklerinden eyle, namazı, ibadeti, hayat ve ölümü sana ait kılanlardan eyle, bir nur saçan fenerin eyle ey Rabbimiz. Kur'an'ın varisleri eyle bizleri, sadakat ver, furkan bahşeyle, aklımızı kullananlardan eyle, pişlik değil ya Rab basiret ihsan eyle, Nef ettiğin ruhuna erdir bizleri, bahşeyle sendeki tüm güzellikleri. Sana ait bir bedende seni muhtedir eyle, <gülüyor> ölmeden sana mulaqi olanlardan eyle. Delalette değil, hidayette eyle, Pir Muhammed Hüseyin'le eyle, onunla bize ikram eyle, seni istiyoruz, duamız bize bahşeyle. Hasan Turan, Bursa selamlar, sevgilinin sevdiği alemlere, sevgili hidayet Ehli efendim pirime, sevdikleri bacı kardeş her dervişine tüm sevenlerine mümin Müslümanım diyen herkese selamlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin. Aleyküm selam. Hem Hasan kardeşimize hem Bursa'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın nazarıyla nazar etmek diyoruz. Allah ile beraber anlamak diyoruz. Yani Allah'ın vahyiyle nazar etmek. Evet, kardeşimiz de öyle nazar etmiş. Duha suresini, İnşrah suresini, bir de başka birkaç ayeti okuyup cevaplamış aslında. Rabbine cevap vermiş. Duada durmuş. Evet, bize de düşen böyle bakmaktır. Allah'ın vahyiyle bakıp anlamaktır. ile Allah konuşmaktır. Allah'a Evet, cevap vermektir. Vahyine cevap vermektir. Onunla dua etmektir. Onun öğrettiği gibi dua etmektir. İnşallah Allah müminlere, Müslümanlara, Allah'ın vahyiyle nazar etmeyi ikram eder. Bunu kardeşlerimizin eliyle yapar. Gönlüyle yapar inşallah. Öyle varlığa, olaylara, meselelere, insana, insanlığa, kendine, nefsiyle değil, Allah ile nazar eder. İnşallah kendisine öyle Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi de muamele eder. Evet. Ben çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birliktez inşallah.